1536 numaralı konu Hazreti Peygamberin Ebu Zer radıyallahu anha A Allah katında en sevimli kelamı haber vermesi Ebu Zer radıyallahu anha şöyle anlatıyor Bir gün Hazreti Peygamber bana ey Ebu Zer sana Allah katındaki en sevimli kelamı haber vereyim mi dediler ''Evet ey Allah'ın Resulü'' dediğimde de Allah katında en sevimli kelam, ''Sübhanılâhi ve bihamdihi'' onun hamdiyle söylüyorum ki Allah ortaktan münezzehtir, kelamıdır buyurdular. Hazreti Peygamber'e hangi kelamın daha üstün olduğu soruldu, şöyle buyurdular, ''Rabbimin melekleri ve kulları için seçmiş olduğu kelamı, ''Sübhanılâhi ve bihamdihi'' kelimeleridir.''